Alhamdulillah, Rabbi'l-âlemin. Ve laa qibâtul-muttaqîn. Ve la'adwan Seyyidu veli Adem'e ecma'in. Allahümme salli ve sellim ve bârik ala, abdike ve nebiyike Muhammedin. Ve ala, âlihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Yüce Rabbimiz Allah tebâreke ve teâlâya hamdolsun. Salat ve selam. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına, kıyamete kadar onların yollarına uyanlara olsun. Yüce Rabbimiz, yaratıcımız, rızkımızı veren Allah subhanahu ve teala bizleri kendisine ibadet etmek için yarattı. Bu dünyada varoluş sebebimiz, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet etmektir. Bu dünyada bizlerin bundan başka bir var olma sebebi gayemiz yoktur. Allah Subhanahu ve Taala bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Ona hakkıyla ibadet edebilmek, onun kendisine ibadet etme emrini yerine getirebilmemiz Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'yı tevhid etmek ile ancak mümkün olur. Eğer biz onu ibadette tevhid eder, birlersek, işte o zaman onun bizi, kendisi için yarattığı ibadet gayesini yerine getirmiş oluruz. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın bizleri yaratma gayesi olan ibadetinde onu tevhid etme, onu birleme, yani tevhidin ne olduğunu anlamak için, tevhidin ne olduğunu öğrenmek için, bu dersleri tertip ediyoruz. Tevhidin ne olduğuyla alakalı, kelimeyi tevhidin ne manaya geldiği ile alakalı, bunun rükünleri ve şartları ile alakalı, bazı dersler sohbetler yaptıktan sonra, onun zıttının ne olduğunu öğrenme ile alakalı. Tevhidi öğrenmede kilometre taşlarından, temel esas dönüm noktalarından bir mesele olan onun zıttının ne olduğunun öğrenilmesi sadedindeyiz. Yani şirkin. Şirkin ne olduğunu öğrendiğimiz zaman hem bizim hakkımızda en tehlikeli olan, kendisinde vuku bulmamız bizim için en tehlikeli olan, yaptığımız amelleri boşa çıkartan, bizleri cehennemde ebedi olarak bırakmak, bırakacak olan bu şirkin ne olduğunu öğrenmiş olur ondan kaçınmış oluruz. Hem de şirkin ne olduğunu öğrenmek bizler için tevhidin de ne olduğunu öğrenmede, tevhidin ne olduğunu öğrenmemizde bir kilometre taşı olur. Zira her şey zıttı ile aksi ile kaimdir, aksi ile bilinir. Tevhidin ne olduğunu hakikatten bilinmesi, onun zıttı olan şirkin ne olduğunun bilinmesi ile olur. Bu sadette bu konuda yazılmış en mübarek en kısa, öz, muhtasar ama bununla beraber en faydalı ve bereketi inşallah en fazla olan bir Risale'yi ihtiyar ettik, seçtik. Daha önceki iki haftada bu Risale'nin başından giriş kısmının mukaddimesini okuduk. Şimdi inşallah kaldığımız yerden bunu okumaya devam edeceğiz. Bu Risale, bu Risale Şeyhülislam'ın, İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın te'lif ettiği kısa, basit, özlü, ancak çok mübarek, çok azim bir risale. İçinde dört tane prensipten bahsedecek şey, müellif Rahimahullah. Dört tane temel kaideden bahsedecek. Bu temel kaideleri, bu prensipleri anlamak, bunları fehmetmek bunları zapt etmek. inanın kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Taala'nın pek çok kimseye nasip etmediği büyük bir ilim. İlim okuyan, ilim öğrenmiş, ilim öğreten alet ilimlerinde veya şeriatın diğer ilimlerinde mesafe kat etmiş, ibadette mesafeler kat etmiş, ahlakta, takvada mesafeler kat etmiş. Birçok insan bu öğrenme sadedinde olduğumuz bu dört prensipten dört kaydeden habersizler. Ve bunlardan habersiz oldukları için şirkin ne olduğunu gerçek anlamıyla doğru olarak tasavvur edememişler. Bunu doğru olarak tasavvur edemeyince zaman zaman veya bazılarından her zaman bu şirk içinde vuku bulmak sadır oluyor. Ve onlar yaptıkları şeyin farkına varamıyorlar. Bunları şunun için söylüyorum. Yani bu dört prensipte, dört kaidede öğreneceğimiz bu kısa şeyler... Bu küçük, özet muhtasar bilgiler Allah Subhanahu ve teala'nın Teala bizleri seçerek öğrenmeyi bizlere lütfettiği meselelerdir. Çok azim, çok büyük meselelerdir. Niceleri bunları anlamaktan mahrum olmuşlar. Nice büyük insanlar, büyük fazıl, fazilet sahibi, ilim sahibi, diyanet sahibi, büyük insanlar bunları öğrenmekten, anlamaktan mahrum kalmışlar. Bundan mahrum olunca da Allah muhafaza, Allah beni ve sizleri muhafaza buyursun. Şirkin büyüğüne ve küçüğüne düşmüşler farkında olmadı. Çünkü önceki mukaddimelerde söyledik. Eğer insan şirkin hakikatini bilmezse ondan kaçması da mümkün olmaz. Şirkin hakikatini bilemezse tevhidin hakikatini de hakkıyla öğrenmiş olmaz. Tevhidin hakikatini öğrenemeyince kendisini onu gerçekleştirmediği halde tevhidi gerçekleştirmiş sayar. Kendini tevhid ehlinden sayar. Kendini şirkten uzak ve beri görür. Ancak farkında değildir belki. Boğazına kadar, gırtlağına kadar şirkin içerisine batmıştır. Allah beni, sizleri ve zürriyetimizi bundan muhafaza eylesin. Müellif rahimahullahın şirkin ne olduğunu beyan etme adedinde Allah subhanehu ve teala'nın kitabında zikrettiği dört tane prensibi zikretmeden evvel yaptığı mukaddemeyi daha önceki derslerde okumuştuk. Orada Allah Subhanahu ve teala'nın bizleri ibadet için yarattığı, bizleri ibadet için yarattığı, ibadetin ancak tevhid ile beraber ibadet olacağı, ibadet eğer tevhid ile değilse, abdestsiz kılınan namaz nasıl namaz olmazsa, ibadet de ibadet olarak adlandırılmayacağı, insan abdest aldıktan sonra Abdesti bozan şeylerden birisini yaptığı zaman nasıl onun abdesti bozulur? Namazı sahih olmazsa işte bu tevhidten sonra da onu bozacak şeylerden birini yapan kimsenin tevhidinin ve ibadetinin batıl olacağını beyan etti. Sonra dedi ki: Eğer eğer ibadete şirk karışırsa, eğer ibadet tevhid üzerinde olmazsa bu ibadet Allah Subhanahu ve Teala bunu sahibinden kabul etmeyecek. Sonra bunu ondan kabul etmeyeceği gibi bu kimsenin yaptığı diğer bütün salih ameller de boşa gidecek sonra bu kimse cehennemde ebedi olarak kalanlardan olacak işte bütün bunlar öğrenme sadedinde olduğumuz şirkin ne olduğunu mahiyetini tehlikesini onun hatarını bizlere fehmettirmek anlatmak için şeyh tarafından mukaddime de zikredildi ondan sonra şeyh rahimahullah dedi ki işte sana şu anda zikredeceğim Allah subhanehu ve teala'nın Kur'an'da zikrettiği bu dört kaideyi anlarsan öğrenirsen o hakkında böylesi tehditlerin, böylesi vaidlerin geldiği şirkin ne olduğunu kavramış olursun. Öyleyse biz Şeyh Rahimahullah'ın müellifin şimdi burada zikredeceği şirkin hakikatinin ne olduğunu öğrenmeyle alakalı bu dört kaideyi dinlerken gözümüzü ve kulaklarımızı dört açalım. Zira bu kaideler Allah Allah'ın kitabından iktibas edilmiş. Allah'ın kitabından seçilmiş, çıkartılmış. Ve bu kaideler bizler için hayatta en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyin bilgisini bizlere gösteriyor. En fazla muhtaç olduğumuz şeyin bilgisi. Yaratılış gayemizin ne olduğunu anlamak, bunu tahkik etmek bu bilgiye bağlı. Eğer bu bilgiyi doğru anlamaz, yanlış anlar isek Allah subhanehu ve teala'nın bizi yarattığı şeyin tam aksine şeyler yaparız da bunun farkında olmayabiliriz. Allah benim ve sizleri muhafaza et. El kaidetü ülal müellif rahim Allah diyor ki birinci prensip, birinci kaide, birinci mesele, şirkin ne olduğunu anlaşılmasında öğrenilmesinde insanın zapt edilme, zapt etmesi, <gülüyor> fehmetmesi, anlaması gereken birinci mesele şudur: entaleme bilmendir. Ennel kuffâral <gülüyor> lezîne kâtelehum Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle savaştığı müşriklerin mukirrûne bi ennallâha teâlâ huvel kâlikul müdebbir. Allah subhanehu ve teâlânın yaratıcı ve kainatın işlerini idare edici olduğunu onların kabul ediyor, ikrar ediyor olduklarını bilmendir. Birinci prensip bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendileriyle savaştığı kanlarını, mallarını, ırzlarını helal ettiği o müşriklerin yani Mekke'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerine gönderildiği o müşriklerin Allah Subhanahu ve Taala'nın yaratıcı olduğunu kabul ediyor olduklarını. Allah Subhanahu ve Taala'nın rızkı veren olduğunu kabul ediyor olduklarını. Kainatın alemlerin idareci idarecisi olduğunu, yöneticisi olduğunu, kainatın maliki olduğunu kabul ediyor olduklarını bilmendir. Birinci prensip bu. Yani şunu bileceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelen, hani onunla savaşan Bedir'de, Uhud'da, birbirlerini öldürdükleri o müşrikler var ya, Allah azze ve celle'nin tek başına bu alemin yaratıcısı olduğunu biliyorlar, kabul ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin bizlerin rızkını veren yegane Rab olduğunu biliyorlar ve kabul ediyorlardı. Allah Subhanahu ve Taala'nın bütün alemlerin Rabbi olduğunu, bütün alemin idaresinin kontrolünün onun elinde olduğunu biliyorlar ve kabul ediyorlardı. Bunu biliyorlardı, bunu kabul ediyorlardı ve kendilerine sorduğu zaman da bu kabullerini, bu bilgilerini, bu imanlarını gizleme gereği duymuyorlar. Açıkça bu, bu imanlarını söylüyorlardı. Birinci olarak bilmemiz gereken şey budur. Sonra وَاَنَّ ذَٰلِكَ Ve onların bu kabullenişleri bunu biliyor, bunu kabul ediyor olmaları Allah, Allah'ın yaratıcı olduğunu rızkı veren olduğunu kainatın işlerini idare eden olduğunu tek başına Rab olduğunu ve bu Rab'liğinde bir ortağı olmadığını kabul ediyor olmaları lem يُدْخِلْهُمْ فِي الْاِسْلَامِ Onları İslam'a sokmamıştır. Bu itikatları, bu inançları onları Müslüman yapmamıştır. Bu inançlarına rağmen, bu itikatlarına rağmen Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcı olduğunu, rızkı veren olduğunu, kainatın Rabbi olduğunu kabul ediyor olmalarına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaştı. Onların kanlarını, mallarını, ırzlarını helal etti. Ve onları müşrik diye tesmiye ettiği isimlendirdi. Ve onlar bu itikatlarına rağmen cehennemde ebedi olarak kalacak. Hangi itikatlarına rağmen? Allah'ın Allah Allah Allah varlığına, birliğine, yaratıcı olduğuna, rızkı veren olduğuna, kainatı idare ettiğine inanmalarına rağmen. Burayı anlayalım, söhmedelim. İnşallah bunun delillerini zikredecek şimdi şey müellif. Yani o müşrikler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin savaşta o müşrikler, onu yalanlayan, tekzip eden, onu kabul etmeyen o müşrikler, Bizim birçoğumuzun tasavvur ediyor olduğu gibi, zannediyor olduğu gibi Allah'ı inkar ediyor falan değildiler. Allah tanımaz değildiler. Mülhit, ateist, dinsiz değildiler. Allah'a düşman değildiler. İbadet ettikleri putlarının, ilahlarının kendilerini yarattığına, kendilerine rızık verdiğine, fayda ve zarar veriyor olduğuna inanıyor falan değildiler. Eğer bu zamana kadar zihnimizde müşrik denildiği zaman canlanan suret içinde bu varsa bunu hemen şimdi bir kenara bırakalım. O müşrikler isimlerini bildiğimiz o Ebu Leheb, Ebu Cehil Allah tanımaz, Allah inkarcısı kimseler değillerdi. Kendilerini o putlarının latın, menatın, uzanın yarattığına itikad eden kimseler değillerdi. Rızkı verenin, kendilerine fayda ve zarar verenin o ilahları olduğunu falan söylemiyordular. Kendilerine sorulduğu zaman sizi kim yarattı denildiği zaman Allah diyorlardı. Semavati ve gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulduğu zaman Allah yarattı diyorlardı. Rızkı verenin Allah olduğunu kabul ediyorlar, ikrar ediyorlardı. Yani onlar Allah'ı inkar eden kimseler değildiler. İbadet ettikleri bu ilahlarına da yaratma, rızık verme gibi vasıflar, sıfatlar vermiyorlardı. Ve böyle olmasına rağmen onlar böyle inanmalarına rağmen bu inançları onların Müslümanı yapmaya yetmedi. Bu inançları onları İslam'a sokmaya, Müslüman yapmaya yetmedi. Yani onlar bu inançlarına rağmen müşrikler. Onlar bu inançlarıyla beraber müşrikler. Yani müşrik bu inançlara da sahip kimseye denir. Diyor ki müellif rahimahullah وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى bunu söyledik de, bunu nereden söyledik? Bunun delili nedir? Yani o müşriklerin de Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu, rızkı veren olduğunu, alemlerin, kainatın tek başına Rabbi ve idarecisi olduğunu kabul ediyorlardı dedik. Peki bunun delili nedir? Bunu nereden, neye göre söyledik? İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurudur. Diyor ki Rabbimiz, Kul onlara de ki, Men yarzukukum minas sema'i Sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? O müşriklere sor. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e o müşriklere sor de ki: Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Sizin rızkınızı kim veriyor? Emmen yemliku's sem'a vel absar? Kulaklara ve gözlere kim maliktir? Kulakların ve gözlerin görmenin ve işitmenin Rabbi maliki olan, sahibi olan kimdir? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Ölüden diriyi kim çıkarıyor? وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Diriden ölüyü kim çıkartıyor? bir يُدَبِّرُ emir Kainatın bütün bu işlerini kim idare ediyor? Allah diyor ki onlara sor. Onlara sor. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da kulaklarınıza ve gözlerinize kim sahiptir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Kainatın bu işlerini kim idare ediyor? Ne diye cevap verecekler? Allah, Allah yapıyor diye. diyecekler ki fese yekulun Allah. Hemen hiç durak duraksamadan, tereddüt göstermeden elbette Allah diyecekler. Bu cevabı verecek olanlar kimler? Müşrikler. Müşrikler. Sizi kim yaratıyor de, diye sorulduğu zaman bizi Lat yaratıyor, Menat yaratıyor diyen bir müşrik yok. Eğer böyle idiysek bu zamana kadar şimdi bunu bir kenara bırakalım. Seni kim yarattı diye sorduğun zaman beni lat yarattı diyen bir müşrik yok. Senin rızkını kim veriyor diye sorulduğu zaman rızkımı menat uzza veriyor diyen bir müşrik yok. Seni kim yarattı diye sorunca ne diyor? Beni Allah yarattı. Bu ayette seni gökten ve yerden rızıklandıran kimdir diye sorulduğu zaman ne diye cevap veriyor? Allah rızıklandırıyor diye cevap veriyor. Hem de hiç duraksamadan. Hiç tereddüt göstermeden. Fese ya Allah, hemen Allah diyecekler. Fakuldeki efalatetta kun. Öyleyse sakınmaz mısınız? Madem ki bütün bunları yapan Allah olduğunu biliyorsunuz, bunu kabul ediyorsunuz, buna iman ediyorsunuz. Soruldu, bunu bu, sorulduğu zaman da bunun cevabından çekinmeden, yüksünmeden, bu cevabı, bu inancınızı gizlemeden söylüyorsunuz. Öyleyse hala korkmaz mısınız? Sakınmaz mısınız? Rabbimizin ayeti çok açık değil mi bu meseleyle alakalı? Çok açık değil mi? Gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir diye sorulduğu zaman putların kendi ilahlarının bunu yaptığını söyleyen bir müşrik yok. Seni kim yarattı diye sorulduğu zaman "Ve len ensaeltehum men Allah diyor ki eğer onlara sorsan "Men halakuhum?" Sizi kim yarattı diye sorsan ne diye cevap verecekler? Allah yarattı diyecekler. Wala ensael tahum men halakahum leyakulun nallah muhakkak olarak şöyle diyecekler ki Allah yarattı. Onlara sorsan wala ensael tahum men halaka semavati vel semavatı ve arzı kim yarattı diye sorsan işte öyle bir cevap veriyorlar ki müşrikler. Rabbimiz Kur'an'da bize aktarıyor. O müşrikler öyle bir cevap veriyor ki bizim o Allah tanımaz, tanrı tanımaz, Allah'ın düşmanı, Allah'la alay eden Allah'a küfreden diye zannettiğimiz bize böyle öğretilen o ne diye cevap eder biliyor musunuz? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Semavati vardı kim yarattı diye onlara sorsan ne derler? لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ alim Aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Müşrik bunu diyen. Müşrik. Allah yarattı diyor. Allah'ı aziz ve alim olmakla vasf Yani Allah'ın Yaratıcı olmasında, Rab olmasında, hatta aziz ve alim olmasında bile müşriğin bir inkarı söz konusu değil. Müşrik bu itikatları ibadet ettiği putlarla, ilahlarla alakalı beslemiyor. Bu bilgi kardeşlerim, bu birinci kaideki, birinci prensipteki bu bilgi Allah subhanahu ve Taala'nın pek çok kimseyi öğrenmekten mahrum bıraktığı çok büyük bir bilgi. Eğer bu bilinmezse eğer müşriklerin Allah subhanahu ve Taala'nın yaratıcı olduğunu rızık veren olduğunu, alemlerin Rabbi olduğunu kabul ettiklerini bilmezsek eğer bu bilinmezse insan Allah'ın dışında başka ilahlara ibadet eder, Allah'ın dışında kendisine başka ilahlar edinir, Allah'a sabah akşam şirk koşar ama bunu bilmediği için kendisinin şirk koşmadığının farkına varmaz. Çünkü ne zannediyor o şirki? Allah ile beraber başka bir Yaratıcı olduğuna inanmaktır zannediyor. Allah ile beraber başka bir rızkı veren olduğuna inanmaktır zannediyor. Kendisi de böyle inanmadığı için... ...Allah'ın dışında bir başkasına ibadet etse... ...ona bu yaptığın şirktir denildiği zaman şöyle cevap veriyor. Diyor ki haşa ne şirki. Ben kabul ediyorum beni yaratan Allah'tır. Benim rızkımı veren Allah'tır. Alemlerin Rabbi tek başına Allah'tır. Ben bütün bunları yapanın Allah olduğuna inanıyorum kabul ediyorum. Buna inanmakla bunu kabul etmekle beraber... Nasıl ben müşrik olabilirim diye söylüyor, böyle düşünüyor. Bu diğer adamın eksikliği nerede? Eksikliği şurada. Çünkü o zannediyor ki müşrikler de, o müşrikler lata menata Uzaya tapan o müşrikler kendilerini latın menatın uzdanın bu ilahların yarattığına inanıyorlardı. O böyle zannediyor. Onların şirkin hakikatini kavramamış, anlamamış. Kendisi de böyle inanmadığı için... Ben şirkten ve onun, o müşriklerin yaptığı amellerden beriyim ve uzağım diye düşünüyor. Evet o müşrikler Allah subhanehu ve teala'nın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı. Bize böyle filmlerde gösterdikleri gibi, çağrı filminde gösterdikleri gibi Allah'a inkar eden, Allah'la alay eden, Allah'a küfreden falan kimseler değillerdi. Allah'ı tazim ediyorlardı, Allah'ı yüce, yüceltiyorlardı. Allah'a ibadet de ediyorlardı. Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, tek başına yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı. Bununla alakalı aslında böyle bizim bilgimizde, hafızalarımızda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okurken, siyerden, böyle kitaplardan kalan küçük bazı bilgiler var. Ama biz bu hakikati bilmediğimiz için o bilgileri de yanlış yere hamle diyoruz. Bir tanesini hatırlatayım size. Ebrehe filleriyle Mekke'ye geldiğinde Ebrehe, Mekke'yi Ka'be yi yerle bir etmek için filleriyle geldiğinde, Mekke çevresindeki Sürülleri develeri toplamış. Duydunuz mu bu hikayeyi? Evet. Mutlaka duydunuz. Abdülmuttalip, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip, Ebrehe'ye gidiyor. Mekke'nin de hakimi yöneticisi. Ebrehe'nin yanına gidiyor. Diyor ki benim develerimi almışsın. Bana develerimi geri ver. Ebrehe şaşırıyor. Diyor ki, yahu ben senin kutsal saydığın yeri yıkmaya geldim. Sen develerin derdine düşmüşsün. O meşhur cevap. Hepimiz biliyoruz. Ne diyor Abdülmuttalip? Develer benim. Develerin sahibi benim. Oranında da neyi var bir? Sahibi. sahibi var. Kimi kastediyor Abdülmuttalip? Allah. Şüphesiz Allah'ı kastediyor. Allah. Latı menatı uzayı kastetmiyor. Oranında bir sahibi onu koruyacak. Şimdi bu kıssayı biz duyduğumuz zaman onların müşriklerin Allah inancı olduğunu bilmediğimiz için meseleyi şuraya hamlediyoruz. Bak diyoruz Abdülmuttalip de demek ki Müslüman, Müslüman mümin bir kimseydi. Hayır Abdülmuttalip müşrik bir kimseydi. Abdülmuttalip müşrik idi. Ve şirk dini üzere müşrik olarak öldü. Mümin falan değildi. Hanif de değildi. Putperest, puta tapan müşrik birisiydi. Buna rağmen Abdülmuttalip ne diyor orada? O, ka, o beytin neyi var? Bir Rabbi var, bir sahibi var. Abdülmuttalip'in inancı buydu. Biz müşriklerin bu inancını bilmediğimizden Abdülmuttalip'in bu sözünü duyunca nereye hamle diyoruz? Demek ki Abdülmuttalip'te de mümin diyoruz. Hayır. Abdülmuttalip bu imana sahipti. Abdülmuttalip'te bu inanç bu inanç vardı. Ama bu inanç onu mümin yapmazdı. Yapmadı. Çünkü müşriklerin hepsinde var bu inanç. Müşriklerin hepsinde bu inanç var. Allah subhanehu ve teala'nın yaratıcı olduğunu, alemin Rabbi olduğunu, hatta ve hatta o ibadet ettikleri putlarının bile Rabbi olduğunu inanıyorlar. İbadet ettiği putlar var ya, sorduğun zaman müşrike, peki bunun sahibi, bunun Rabbi kim? Ne diyor biliyor musunuz? Allah'tır. Çok meşhur bir kıssa. Sahihte geçiyor. Bu müşrikler bizim Allah'ın düşmanı Allah'ı inkar eden, ateist, komünist zannettiğimiz o müşrikler var ya. Allah'ın beytini tavaf ediyorlardı. Beytullah'ı tavaf ediyorlardı. Aynı bugün bizim yaptığımız gibi yedi defa tavaf ediyorlardı. Safa ile Merve arasında say ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Hac. Arafat'a gidiyorlardı. Minaya gidiyorlardı. Cemreleri taşlıyorlardı. Hac ibadetini yerine getiriyorlardı. İbrahim'in dinden kalıntı olarak. Bir şey söyleyeyim size sahih'te bu kısım. Hac ibadetin yerine getirirken bizim getirdiğimiz gibi telbiye getiriyorlardı. Lebeike Allahumme lebeik, lebeike la shareeke leke lebeik diyorlardı. Ey Allah'ım senin davetine icabeten geldim. Buyur ay, buyur Allah'ım. Sonra senin hiçbir ortağın yoktur Allah'ım. Kim söylüyor bunu? Müşrik. Müşrik. Zor değil mi inanması? Müşrik diyor ki senin bir ortağın yok ey Allah. Im. Onlar böyle söyleyince dedim sen diyor diyorduk onlara. Ve ilekum kat kat tamam. İşte burada durun yeter. Senin hiçbir bir ortan yok dediniz deniz ya. İşte burada durun. Burada dursalar evet o zaman tefhid olacaktı. Ama arkasından öyle bir söz söylüyorlar ki diyorlar ki illa şerikun huve lek temlikuhu ve ma malek. Ancak senin bir ortan var ki ey Rabbim sen onun da sahibisin. Onun sahip olduklarının da sahibisin. Yani Allah'ın yanında ortak edindikleri bu ilahlar var ya, Bunlar hakkında bile ne, neye inanıyorlar, ne düşünüyorlar? Onların da sahibi kim? Allah Azze ve Celle. Onların da Rabbi Allah Azze ve Celle. Hatta onların sahip olduklarının sahibi de. Diyelim bu putlar bir şeylere sahip. Onlara adaklar adanmış, onlara hediyeler takdim edilmiş. O putların da, o ilahların da, onların sahip olduklarının da sahibi Yüce Allah'tır. Müşrik böyle inanıyordu. Böyle inanmayla beraber bu inancı onu Müslüman yapmadı. Bu inancı onu İslam dinine sokmaya yetmedi. Onlar böyle inanıyor oldukları halde, böyle inanıyor olmalarına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları kafir ve müşrik saydı. Onları kafir ve müşrik saydı. Onlarla savaştı. Onların kanını döktü. Onların mallarını aldı. Onların ırzlarını aldı. Onların ırzlarını aldı. Onlar Allah'ın sorduğu zaman seni kim yarattı deyince Allah diyorlardı. Adamlarda iman var yahu. Rızkını kim veriyor diye sorunca Allah diyorlardı. Kainatın Rabbi kimdi dediğin zaman Allah diyorlardı. Ve bu konuda Allah'ın bir ortağı olduğunu falan söylemiyorlardı. İlahlarının rızık vermede yaratmada Allah'ın ortağı olduğunu falan söylemiyorlardı. Hatta onların Rabbinin de Allah olduğunu söylüyorlardı. Şimdi burada çok iyice düşünmek de emmül etmek lazım. Bu çok önemli bir şey. Bu mesele çok önemli, mühim bir mesele. Onların Allah subhanehu ve Taala'nın bu konularda yani rububiyette Rab oluşunda, yaratmasında, rızık vermesinde bir ve tek olduğuna inandıklarına dair kitapta ve sünnette o kadar çok delil var ki onlar böyle inanıyorlardı. Tekrar tekrar söylüyorum. Onlar böyle inanmalarına rağmen, bu inancı sahip olmalarına rağmen ne olmadılar Müslüman? Olmadılar. Mümin olmadılar. Cennete gidemeyecekler. Cehennemde ebedi olarak kalacaklar ve onlar müşriktirler. Yani bu vasıflarla, bu inançla beraber onlar müşriktirler. Birinci prensipte öğrenmemiz gereken şey bu. Çok önemli bu. Bu bilgi çok önemli bir bilgi. Müşrikler Allah Subhanahu ve Taala'nın yaratmasında, rızık vermesinde, alemi idare etmesinde bir ve tek olduğunu inanıyorlar. Bunu kabul ediyorlar. Sorduğun zaman da bunu hiç çekinmeden söylüyorlar. Böyle yapmaları onları Müslüman olmaya, Müslüman olmalarına yetmedi. Öyleyse. Buradan anlamamız gereken şey nedir? Şudur. Öyleyse bir kimsenin Allah Subhanahu ve Taala'nın var olduğuna, bir olduğuna tek başına yaratıcı olduğuna tek başına rızık veren olduğuna bütün alemlerin Rabbi olduğuna inanıyor olması o kimseyi Müslüman yapmaya yetmez. Allah inancı, Müslümanlıktaki Allah inancı bunlardan ibaret değildir. Neden? Zira Ebu Cehil de aynı itikatta idi. Ebu Leheb'de diğer müşrikler de aynı bu itikatta idi. Bu itikat onları Müslüman yapmaya yetmediyse bir başkasının da Müslüman yapmaya yetmez. Bir bunu öğrendik. Bu çok önemli. İki neyi öğrendik? Şirkin ne olduğunu. Şirkin ne olduğunu öğrendik mi burada? Hayır. Şirkin ne olmadığını öğrendik. Biz ne diyorduk ki? Şirk şudur. Şirk bir kimse Allah'tan başka bir yaratıcı olduğuna inanırsa müşrik olur. Allah'tan başka birisinin rızık verdiğine inanırsa müşrik olur. Allah'tan başka bu alemin başka bir Rabbi olduğuna inanırsa müşrik olur. Yani müşrikler sadece böyle inanan kimselerdir. Biz böyle zannediyorduk. O müşriklerin de böyle inandığını zannediyorduk. Böyle biliyorduk. Bize böyle öğrettiler. Biz böyle inanmadığımız için Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inanmadığımız için Allah'tan başka Rab olduğuna inanmadığımız için Kendimizi şirkten uzak diye zannediyorduk. Demek ki şirk ne değilmiş? Şirk Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inanmak demek değilmiş. Şirk Allah'tan başka birinin, Allah'tan başka bir yaratıcı olduğuna inanmak değilse o zaman tevhid de Allah'tan başka yaratıcı olmadığına inanmak demek değilmiş. Öyle değil mi şimdi şirkin ne olmadığını anladıysak? Otomatikman tevhidin de ne olmadığını iyi de anladık. Tevhidin de ne olmadığını anladık. Şirk eğer bu konularda Allah'a ortak koşmak demek değilse, tevhid de ne değildir? Allah'ı bu konularda birlemek demek değildir. Bu birinci prensip. Çok önemli. Bunu unutmayalım ve Allah Sübhan ve Teala'nın kitabından buna dair zikrettiği delilleri de unutmayalım. Çünkü biz insanları tevhile çağırdığımız zaman onları tevhile davet ettiğimiz zaman onları yapa geliyor oldukları şirkten ettiğimiz zaman görüyoruz etrafımızda, ülkemizde, birçok yerde Anadolu'nun belki her köşesinde her kasabasında, her köyünde ve mezrasında Allah'ın dışında tapınılan tağutlar, ilahlar var, putlar var. Tabir, kabirler var, türbeler var, ağaçlar var, çaputlar var. İnsanlar gidip buralara çalılar var. Adak adıyorlar, dilektiriyorlar. İsteklerini oraya arz ediyorlar. Oralara tevekkül ediyorlar. Ümitlerini, rağbetlerini oralara bağlamışlar. Allah'ın dışında onlara ibadet ediyorlar, tapıyorlar. Allah'ın dışında oraları kendilerine Rab edilmişler. Ama onları sakındırdığın zaman diyecekler ki size o yüzden bu bilgi çok önemli. Diyecekler ki size haşa! Biz Allah'a şirk koşuyor değiliz. Biz çünkü biz, zira biz Bizi yaratanın Allah olduğunu inanıyor, kabul ediyoruz. Rızkımızı verenin Allah olduğunu kabul ediyoruz. Alemin, Rabbinin tek başına Allah olduğunu kabul ediyoruz. Bu yöneldiğimiz şeyler, ya bunlar bizi yaratıyor. Biz böyle demiyoruz ki bunlar bizi yaratıyor. Biz demiyoruz ki bunlar bizim rızkımızı verendir. Böyle söylemekle ne zannediyor kendisini şirkten? Uzak temiz zannediyor. Neden? Çünkü bu, bu prensibi bilmediği için. Bu prensibi bilmediği için. Çünkü müşriklerin o ilahlarını, o ilahlar hakkında, o putlar hakkında onların kendilerini yarattığına itikat ediyor olduklarını düşündüğü için. O çünkü böyle zannediyor. Böyle öğretilmiş. Müşrik kimdir? Müşrik Allah'tan başka yaratıcı olduğunu söyleyen kimsedir. Müşrik iki tane Allah olduğunu söyleyen kimsedir. Şirki böyle bildiği için kendisi bunda vuku buldu. Vuku da buluyor olsa sabah akşam. Bunun farkına varmıyor. Biz onu ikaz ettiğimiz zaman bize ne ile cevap veriyor? Müşriklerin bu inancıyla, bu itikade diyor ki haşa, sor bakalım bana beni kim yarattı ne diyecek? Allah yarattı. Rızkını kim veriyor? Allah veriyor. Öyleyse ben, benim şirkle bile alakam yoktur. Böyle zannediyor. Bu prensibi bilmediği için. Biz de bu prensibi bilmediğimiz için bu prensibi bilmediğimiz için Allah'ın kitabında zikrettiği bu hakikati bilmediğimiz için, müşriklerin inancının bu olduğunu bilmediğimiz için bu insanlar hakkında Allah'ın dışında bu ilahlara yalvaran bu tağutlara ibadet eden onlara tevekkül eden korkularını ümitlerini onlara bağlamış hatta onların önünde Allah'ın önünde durduklarından daha fazla bir zilletle huşu ile böyle ihtiram ile durmalarına rağmen diyoruz ki hayır hayır bu kimseler Müslümanlar zira bunlar Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar Allah'ın rızık veren olduğunu kabul ediyorlar e bunları kabul ediyorlarsa demek ki bunlar nedirler? Müslümandırlar diyoruz. Bu prensibi bilmediğimiz için. Yani bu kaideyi anlamak çok önemli. Bunu mutlaka öğrenin, zapt edin. Bunun delillerini de mutlaka öğrenin, zapt edin. Zira Allah subhanehu ve Taala'nın hüccetleri, insanlar üzerindeki sorumlulukları, işte onun bu ayetleri insanlar okunarak yeryüzünde yayılacak. Bir kimse, sizin elinizde bir kişi şu hakikati öğrensin, Allah'ın izniyle çok büyük bir hayra vesile olmuş olursun. Çünkü insan müşrikin itikadının bu olduğunu bilmediği zaman bu şirkten korunamaz. Müşrikin itikadının bu olduğunu bilmediği zaman bu itikadın kendisini Müslüman olmaya yeteceğini saneder. Tamam? Bunu öğrendik. Bir, müşrikler buna inanıyorlar. İki, onların buna inanmaları kendilerini mümin yapmadı. Demek ki bir başkasının da sadece bu itikadı kendisini mümin yapmaya yetmez. Başka ne öğrendik? Başka şunu öğrendik. Demek ki şirk Allah'tan başka yaratıcı olduğunu Allah'tan başka rızık veren olduğuna inanmak değildir. Evet bu da şirktir. Bu da şirktir. Ama müşriklerin şirki böyle değildi. Allah'tan başka yaratıcı olduğunu rızık veren olduğunu yeryüzünde insanlık tarihi boyunda, boyunca söyleyen kimse yok. Bütün müşrikler bunları kabul ediyorlar. Öyleyse Müşriye sorulduğu zaman seni kim yarattı? Allah diyor. Rızkını kim veriyor? Allah diyor. semavatı vardı kim yarattı? Aziz ve alim olan Allah yarattı diyor. Ölüden diriyi, dillen öldüğü kim çıkartıyor? Allah diyor. Gözlerine kulaklarına kim sahiptir? Allah diyor. Yani o zaman müşriğin Allah inancı nedir? Şöyle özetleriz. Müşriğin Allah inancı şu. Müşrik Allah'a inanıyor. Allah vardır. Allah birdir. Bir tane Allah var. Müşri inancında da böyle. Allah tek başına yaratıcıdır. Yaratan sadece o. Allah tek başına rızkı verendir. Ondan başka rızık veren yoktur. Allah tek başına alemlerin, bu kainatın malikidir, sahibidir. Ondan başka Rab yoktur. Bu kimin inancı? Müşri, müşri. müşri inancı. Bu inanca rağmen o hala ney? Müşri, müşri. Hala müşrik. Demek ki kardeşlerim bir kimse ben Allah'a inanıyorum. Ben Müslümanım. La ilahe illallah da söylüyorum. Dediği zaman. Ona anlat bakalım bize Allah'la alakalı inancım nedir. Yani bu, bu Allah inancın Allah'a inanıyorum derken sen nelere inanıyorsun? Neyi kabul ediyorsun? Bize bize bize bir söyle bakayım dediğimiz zaman. Bize dese ki ben Allah'a inanıyorum. La ilahe illallah diyorum. Yani Allah vardır. Birdir. Yaratıcıdır. Rızkı verendir. Alemlerin Rabbidir. Ve bu konuda hiçbir ortağı yoktur. Böyle söylese bu kimsenin Allah inancı ile o müşriğin Allah inancı arasında bir fark var mı? Yok. Var mı? Yok. yok. Hakikaten yok. Şimdi bana mücamela için yani öylesi, hakikaten yok. yok. Çünkü Ebu Leheb de Ebu Cehil de Allah ile alakalı Ebu Cehil de aynı inanda sahipler. Buna rağmen onlar bu inançla beraber müşrikler. Birinci kaide iyi anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok mühim. Birinci kaide iyi anlaşıldı mı? Birinci prensip. İkinci prensip. Şimdi öyleyse şunu sormamız lazım. Öyleyse hemen peşinden şu soruyu sormamız lazım. Madem ki bu müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlardı, birliğine inanıyorlardı, tek başına Arab olduğuna inanıyorlardı, alemin ondan başka Rabbi olmadığına inanıyorlardı, putlarının bile sahibinin bu Allah olduğuna, alemlerin Rabbi Allah olduğuna inanıyorlardı. Madem ki böyle diyorsunuz tamam. Biz demiyoruz Rabbimizin apaçık ayetleri böyle söylüyor Madem ki böyle inanıyorlardı Peki onların Bu Allah'ın dışında kendilerine ibadet ettikleri Putlarına bu ilahlarına Tapmakta onlara ibadet etmekteki Amaçları neydi Gayeleri neydi Gerekçeleri neydi Adama sormazlar mı şimdi Adama sormazlar mı müşreyi Müşreyi dedin ki seni kim yarattı kardeş ne dedi Allah kardeş derken yani o öyle kardeş değil şimdi lafın gelişi söylüyorum. Seni kim yarattı ne diyecek? Allah yarattı. E rızkını kim veriyor Allah veriyor. E bütün bu alemi kim yarattı Allah yarattı. Arkasından şunu sormak gerekmez mi? Peki öyleyse bu putlar nedir? Peki öyleyse sen neden bunlara ibadet ediyorsun? Bütün bunları kabul etmenler, etmene rağmen putlara ibadet etmenin arkasındaki esas esas mesele nedir? İkinci kaide bunu anlamakla alakalı. Çok önemli. İkinci prensip, bunun ne olduğunu anlamakla alakalı. Öyleyse adama sormazlar mı? Sen Rabbim Allah'tır diyorsun. Beni O yarattı diyorsun. Gidip buna tapıyorsun. Neden? Bunun bir en azından kendi içinde, onun kendi dünyasında tutarlı, mantıklı bir ne olması lazım? Bir izahı açıklaması gerekçesi olması lazım. Müşriğin de böyle bir gerekçesi var. Müşriğin böyle bir gerekçesi var. Onun müşriğin Allah ile alakalı bu inancını Rabbimiz beyan etti. Yukarıdaki okuduğumuz ayetlerde. Şimdi Rabbimiz bu prensipte zikredeceğimiz gibi müşriğin bu putlara tapmaktaki amacını, gayesini bu işin arka planında ne var? Müşriğin niyeti nedir? Allah bunu da bize ap açık hiçbir tereddüde, itirazı anlaşılmamaya, yanlış anlaşılmaya mahal bırakmadan açıklamış, beyan etmiş. ikinci kaide ennehum ne? o müşrikler diyorlar ki Allah ile alakalı inançlarını demin birinci prensipte zikrettiğimiz Allah'ın varlığına, birliğine yaratıcı olduğuna, rızkı veren olduğuna ve bu konularda bir ortağı olmadığına inanan o müşrikler diyorlar ki mâ daavnâhum biz bunlara ibadet ediyor değiliz dua ediyor değiliz ve teveccehna ileyhim Onlara yöneliyor, onlara teveccüh ediyor değiliz. Şu sebep müstesna. İlla şundan başka bir gerekçeyle. Litalebil qurbeti ve şefaa. Yakınlaşma isteği ve şefaat isteği dışında başka bir sebepten dolayı biz onlara ibadet ediyor değiliz derler. Yani o demin bahsettiğimiz sorulması gereken Soruyu ona onlara, onlara sorduğumuz zaman verecekleri cevap Rabbimizin bize aktardığı şekilde şimdi okuyacağım ayetleri. Rabbimizin bize aktardığı şekilde verecekleri cevap şudur. Yani biz evet Allah'ın bizi yarattığına inanıyoruz tabii ki de. Allah'ın Rabbimiz olduğunu kabul ediyoruz. Allah'ın bu taptığımız ilahların bile Rabbi olduğunu kabul ediyoruz. E peki bunlara niye tapıyorsunuz? Müşrik'in vereceği iki tane cevap var. Bu iki cevabı da Rabbimiz kitabında açık izah etmiş. Müşrik ne isteyerek bunlara ibadet ediyor? Yakınlaşmak isteyerek. Allah'a yakınlaşmak isteyerek. Başka ne isteyerek? Şefaat isteyerek. Yani Allah'ın katında onların şefaatlerini isteyerek. Kendisinin onlar tarafından kayırılmasını isteyerek. Onların Allah'a karşı kendilerine aracılık yapmasını isteyerek. Fedelilul kurbeti kavluhu teala. Böyle dedik de bunu nereden dedik? İşte buradan. Baştan dedi ya müellif rahimehullah. Bu kaideleri nereden zikredeceğiz? Allah'ın Allah'ın kit Allah kitabında bunları da zikretti. Öyleyse ortaya koyduğumuz her bir iddianın Allah'ın kitabında apaçık delili var inşallah. Onların bu ibadeti, bu putlara tapma işini yakınlaşma kastıyla yaptıklarının delili Allah'ın şu buyurudur. Vallazine tehazu min dunihi Allah'ın dışında kendilerine veliler edinenler. Allah'ın dışında kendilerine veliler edinenler, yani ilahlara edinenler, o ilahlara ibadet edenler. Derler ki, مَا نَعْبُدُهُمْ Biz bunlara tapıyor değiliz. اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَا Bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları dışında başka bir sebepten dolayı onlara tapıyor değiliz. Biraz daha düzgün ibareyle şöyle Yani bizim onlara tapıyor olmamızın Bu ilahlara ibadet ediyor olmamızın Tek gerekçesi Yegane gerekçesi Bunun arkasında yatan Tek bizim kastımız niyetimiz Bunların bizi Allah'a daha çok yaklaştırmalarıdır Yani o müşrik Puta taparken Allah'ın dışında bu ilahlara ibadet ederken Onlara yalvarırken yakarırken ibadet ederken kurban kesi ada kadarken Niyeti nedir? Allah'ın bu ayetine göre Allah'a daha çok yaklaşmak istiyor. Ben buna tapıyorum beni Allah'a daha çok yaklaştırsın diye başka bir amacım yok diyor. Buna ibadet ediyorum beni Allah'a yaklaştırsın diye değil sadece daha çok yaklaştırsın diye. Ayetteki ibare öyle. Beni Allah'a daha çok yaklaştırsın diye. Aklımızın bir kenarında kalsın şimdi bu. İn Allah yahkumu fihi Allah onların ihtilaf ettikleri konularda onların aralarında hüküm verecek. İnna Allah la yahdi man huwa Allah yalancı kafirleri asla hidayete erdirecek değildir. Bu onları, bu ibadeti yakınlaşmak maksadıyla yaptıklarının delilidir. İkinci mesele neydi? Başka hangi maksatla yapıyorlar? Şefaat maksadıyla. Wa delilu şefaa'ati feki şefaatun deliline kavlühu Teala, Allah azze ve celle'nin şu buyruğudur. Diyor ki Rabbimiz ve ya'budu min dunillahi ma la la Allah'ın dışında kendilerine bir fayda vermeyecek ve zarar vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Allah'ın dışında kendilerine faydası da olmayan, zararı da olmayan şeylere ibadet ediyorlar. Müşrikler değil mi bunlar? Kendilerine bir fayda vermez. Kendisi de biliyor mu fayda vermeyecek? Kendisi onu, onun kendisine yaratan olmadığını biliyor. Yani biliyor da bunu gavurluğuna içinde falan gizlemiyor. Sorduğun zaman da söylüyor. İnancı bu. Bu sakladığı bir inanç değil. Allah'ın dışında fayda vermeyen, zarar vermeyen şeyler tapıyorlar ve buna gerekçe olarak şöyle diyorlar. وَيَقُولُونَ هَا اُولَاءِ Ve diyorlar ki bunlar var ya bunlar. Bizim bu ibadet ettiklerimiz bunlar var ya. Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacaklar Allah katında bize şefaat edecekler yani bize aracılık edecekler Allah katında bize referans olacaklar Allah katında bizi kayıracaklar şefaat bunlar demek bizim namımıza bizim isteklerimizi Allah'a arz edecekler Rabbimiz Allah Tebâreke ve Teâlâ'nın beyan ettiği bu iki ayeti kerimeye göre müşriğin Allah'ın dışında ibadet ettiği, yalvardığı bu putlara, bu ilahlara yalvarmasının iki gerekçesi ne? Allah'a yakınlaşmak ve Allah'ın indinde kendisine şefaat. şefaat edilmesi. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Bunlar şu demek. Müşrik, müşrik şirk koşarken, müşriğin şirk koşarken ki Esas gayesi, esas amacı aslında nedir? Allah aslında Allah'a yakınlaşmak, Allah'a ulaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın yanında kendisine aracılık edilmesi, kendisine vasıta olunması, Allah katında kayrılmak. Yani nihai olarak müşriğin dünyasında Allah'ın rızasını kazanmak, Allah indinde makbul olmak var. Şimdi müşriğin şirk koşmaktaki gayesi, şirk koşarkenki hareket noktası budur. Bu iki ayette mesela açık değil mi? Gayet açık. Allah'ın dışında başka şeyler yalvarıyor. Biz de normal olarak soruyoruz. Çünkü demin itikadını öğrendik. Ya Allah'ın senin Rabbin olduğunu söylüyorsun. Buna niye ibadet ediyorsun? Ne diye cevap veriyor? Çünkü beni Allah'a yaklaştıracak diye. Allah'ın dışında kendisine fayda vermeyen, zarar vermeyen şeylere ibadet ediyor. Ve arkasından bunun gerekçesini nasıl izah ediyor? Bunlar Allah katında bana şefaat edecekler diye. Öyleyse müşriğin dünyasında, müşriğin şirk koşarkenki temel gerekçesi, hareket noktası neresi? Allah'a yakınlaşmak, Allah'ın indinde kayrılmak. Yani müşrik, Allah'a ulaşmaya çalışan birisi. Allah'ı kendisinden razı etmeye çalışan birisi. Allah'ın indinde dualarının kabul olmasını isteyen birisi. Allah'ın kendisini rızıklandırmasını isteyen birisi. Allah'ın üzerinden belaları def arzulayan birisi. Bütün bunları yapanın nihai olarak Allah olduğunu biliyor. Bunlara niye tapıyor? Bunlara niye ibadet ediyor? Bunlarla bu iş daha kolay olur diye düşünüyor. Anladık mı ikinci prensip? Müşrikin hareket noktası bu. Şimdi birinci prensiple beraber birleştirelim. Müşriği şimdi mü o Allah'ın düşmanı zannettiğimiz, Allah'a inkar eden, Allah'a inanmadığını düşündüğümüz, Allah'la alay eden, Allah'a küfreden olarak bize lanse ettirilen o müşriğin Şimdi dünyasına bir bakalım. Müşrik Allah'a inanıyor. Sorduğu zaman ben Allah yarattı diyor. Rızkımı Allah veriyor diyor. Sonra Allah'a yakınlaşmak için çareler arıyor. Allah'a yakınlaşmak için çareler arıyor. Kendisine Allah katında şefaat edecek kimselere sarılmaya tutunmaya çalışıyor. Yani müşrik aslında nasıl birisi? müşrik dindar birisi müşrik dindar birisi müşrik ibadet ehli birisi Allah'a inan müşrik imanlı kimse inançlı kimse yani böyle bu kelimelerin üzerine basıyorum mesela anlaşılsın diye müşrik inançlı kimse imanlı kimse müşrik mülhit değil ateist değil Allah'a inanmayan Allah tanımaz falan birisi değil aksine inançlı birisi ve inandığı Allah'tan ümitleri var. O Allah'ın dualarını kabul etmesini istiyor. O Allah'a yakınlaşmak istiyor. Ve bunun için bazı sebeplere başvurmuş. Ancak müşrik bunu Allah'tan bir beyine ile bir delille bir hüccetle değil de kendi zannıyla yaptığı için Allah'a kendisine ulaştıracak doğru yolu tutturamamış. Sadece bu kadar yani. Doğru yolu bulamamış. Kendisini Allah'a yaklaştıracak şeyleri bulamamış. Allah'a yakınlaşmak için yaptığı şeyler aslında kendisini Allah'tan en çok uzaklaştıran şeyler. İşte Allah bunun için elçilerini gönderdi. rasullerini gönderdi. Onlara bu yaptıkları işin kendilerini Allah'a yaklaştıracağını zannettikleri bu işin aslında Allah'a yapılan en büyük sövme olduğunu beyan etmek için. Aslında Allah'a karşı işlenilen en büyük günah olduğunu beyan etmek için Allah rasullerini gönderdi. Bütün tarih boyunca peygamberler ve kavimler arasındaki kavganın, anlaşmazlığın, nizanın, bütün bu kıssanın özeti budur kardeşler. Müşrik böyle yapmak istiyordu. Allah'a yakınlaşmak istiyordu. Allah katında kendisine şef şefaat edesin bunu istiyordu. Ancak bunun için yanlış bir yol seçti. Bu ilahları Allah'ın hakkı olan ibadette Allah'a ortak etti. Allah da bunun üzerine elçiler gönderdi. İnsanlık tarihinde peygamberler ve kavimleri arasındaki bütün bu mücadelenin, Kıssanın özeti budur. İkinci prensibi anladık mı? Şimdi birinci prensiple ikinci prensip birleştirince Müşri'nin dünyasını da anladık. Öyleyse arkasından zaruri olarak şunu sormamız lazım. İyi dikkat edin. Şimdi diyoruz ki Müşri'ye seni kim yarattı? Diyor ki Allah yarattı. Bunu öğrendik değil mi? Rabbim Allah'tır diyor. Beni yaratan Allah'tır diyor. Rızkımı veren Allah'tır diyor. Hatta bu ibadet ettiğim ilahlarımın da sahibi Rabbi Allah'tır diyor. Biz arkasından ona hemen şunu sorduk. Peki öyleyse bu ilahları neden tapıyorsun? Bu ilahlara neden ibadet ediyorsun? Bu ilahlar senin için nedir? Ne ifade ediyor? Ne diye cevap verdi? Dedi ki bunlara tapıyorum. Beni Allah'a yaklaştırsınlar diye. Yani Allah'a yakınlaşmak için bunlara ibadet ediyorum. Sonra Allah katında bunlar bana şefaat etsinler diye bunlara ibadet ediyorum. Bu ikinci kaydı. İkinci kaydın devamı sonra alacağız. Burada önemli bir vakfe yap Önemli bir Noktada durmamız lazım. Şimdi biz onlara üçüncü bir soru sormamız lazım. Bu çok zor oluyor. İnsana demezler mi? Sen diyorsun ki beni Allah yarattı sonra bunları tapıyorsun. Niye, niye tapıyorsun deyince diyorsun ki beni Allah'a yaklaştıracak. Diyorsun ki Allah katında bana şefaat edecek. Adama demezler mi? Yahu bu taş, bu ağaç, işte bu çalı, bu put nedir ki seni Allah'a yaklaştırsın? Bunlar nedir ki Allah katında sana şefaat etsinler? Bu soru çok önemli. Bu soru sorulmazsa doğru, hakikate ulaşmak zor olur. Bu soru çok önemli. Yani sen diyorsun ki beni Allah'a yaklaştır. Tamam güzel iyi bir niyetin var bak. Peki bu taşın, bu heykelin, bu putun, bu ağacın seni Allah'a yaklaştıracağını nereden çıkardın? Arkadaşlar müşrikler Gerçekten bizim bize anlatıldığı gibi, bizim tasavvur ettiğimiz gibi gerizekalı insanlar değillerdi. Gerizekalı, beyinsiz taşın, ağacın, tahtanın bu taş nedir ya? Bu taş nasıl sen Allah'a yaklaştırsın? Bu, bu cevap veren adamı bu, bu yani bu cevabı veren adama bu sorum sorulmaz mı? Elbette sorulacak. Müşrik beyinsiz, sefih bir adam değil. Evet, beyinsiz seviy ama yani bu kadar da değil. Taşa tapıyor. Sonra diyor ki niye bunu tapıyorsun? Diyor ki beni Allah'a yaklaştıracak. Ya demezler mi? Yahu bu seni Allah'a nasıl yaklaştırsın? Bu taş. müşrin bunu onun indinde bunun bir cevabı olmalı değil mi? Mesela bu kadar basit olmamalı. Müşrik bu kadar da gerizekalı olmamalı yani. Kendi içinde dedik ya tutarlı bir cevabı olması lazım. O tutarlı cevabı anca şöyle olur. Şimdi taşa tapıyor adam. Ağaca tapıyor. İşte mezarı türbeye bir şey tapıyor. Sonra buna tapmasını bu beni Allah'a yaklaştıracak diye gerekçelendiriyor. Sonra bu taş bana Allah katında şefaat edecek diye gerekçelendiriyor. Bu adamın dünyasında şöyle olması zaruri bir şey değil midir? Seni Allah'a yaklaştıracak bir şeyin kendisinin ne olması lazım mantıken? Allah'a yakın olması lazım ki seni oraya yaklaştırabilsin. Allah katında sana şefaat edecek kimse ne olması lazım aslında? Allah'ın indinde bir mevkisi bir itibarı Allah'ın sevgili salih Saygın bir kuru olması lazım. Ancak böyle kim böyle olan kimdi seni ona yakla. Böyle değil mi? Böyle değil mi? Yani adama sordukları zaman ya bu taş seni Allah'a nasıl yaklaştıracak? O şöyle mi diyordu? Ya biz de bilmiyoruz nasıl yaklaştıracak ama yakla herhalde böyle olur. Hayır. O taş, o ağaç, o put, onun ibadet ettiği o ilah, kendi dünyasında Allah'a yakın olan bir şeyin sembolü. Allah'a yakın olan bir şeyin simgesi olmasa o taşın kendisini Allah'a yaklaştıracağını söylemez. O taşın kendisini Allah katında şefaat edeceğini söylemez. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Bunların taptıkları bu ilahlar, bu ağaçlar, bu taşlar, bu ismi Lat, Menat, Uzza diye bahsedilen bu putların hepsi bu şekilde Allah'ın dışında putların yapılması bu putlara tapılması, bunların ilah edilmesi yeryüzünde şöyle başladı. Eğer burayı anlarsak mesele inşallah çok büyük bir ölçüde çözülmüş olacak. İyi dikkat edin. Yeryüzünde bu iş şöyle başladı. Allah subhanehu ve teala Nuh aleyhisselam'ı kavmine gönderdi. Nuh'un kavmi Allah'ın dışında putlara ibadet eden, Allah'ın dışında ilahlara ibadet eden putperest bir kavim olmuşlardı. Allah Nuh'u onlara gönderdi. Allah Nuh Aleyhisselam'ı onlara gönderdiğini ve onlarla Nuh'un arasında geçen konuşmaları, Nuh'un davetini bize kitabında açık bir şekilde, tafsirli olarak anlatmış. Bunlardan sadece Nuh Suresi bizler için yeterli. Nuh Suresini inşallah okuyun. Nuh Suresi. Allah orada Nuh'un davetini bize anlatıyor. Nuh kavmini Allah'a ibadet etmeye çağırıyor. Sonra diyor ki Ya Rabbi onları davet ettim. Onları teker teker anlattım. Onlara topluca anlattım. Seslice, sesli söyledim, sessiz söyledim. Ama onlar beni dinlemiyorlar. Ben onları çağırdıkça onlar kulaklarını tıkıyorlar. Onların benim onlara davetim onların sapıklıklarını arttırdı bu şekilde ruh aleyhisselam Rabbine şikayetleniyor. Ondan sonra Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala Nuh'un kavmi arasında geçen bir konuşmayı bize aktarıyor. Çok çok mühim burası. iyi dikkat edin. Nuh'un kavmi arasında geçen bir konuşmayı aktarıyor. Nuh'un kavminin azılıları o müşriklerin, kafirlerin, önderleri, azılıları o kavmi halkı Resul Nuh Aleyhisselam'a kışkırtmak için onlara diyorlar ki, Rabbimiz anlatıyor Kur'an'da aynı. Ve kalu, dediler ki La tezerunne alihetekum Sakın siz ilahlarınızı bırakmayın. Şimdi Nuh gelmiş, Allah'ın peygamberi onları davet ediyor bu ilahları bırakmaya. Kavimdeki bu azıllar ileri gelenler de şimdi onları kışkırtıyorlar. Diyor ki sakın La ilahlarınızı bırakmayın. Sonra o ilahların isimlerini sayıyor. ayet ikrem eden Nuh suresinde geçti güzel. Diyor ki: "Vela tezerunna vedd'en ve la suva'an ve ve ve nesra." Bu isimleri sayıyor. Diyorlar ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Sakın Vedd'i, Suva'yı, Yaguth'u, Ya'uk'u ve Nesr'i bırakmayın. 5 tane ilah ismi. Onlar Nuh aleyhisselam kavmindeki putların isimleriydi. Sakın veddi, suvayı, yağusu, yağuku ve nesli bırakmayın. Bu okudum ayet-i kerime. Şimdi iyi dikkat edin. Bu ayetin tefsirinde, bu ayet-i kerimenin tefsirinde Sahih-i Buhari'de gelen önemli bir rivayet var. Sahih-i Buhari ismini duydunuz mu? Bu kitap için ne diyoruz? Allah'ın kitabından sonra en sahih kitabımız. İçinde en sahih haberlerin, eserlerin, hadislerin olduğu kitap Sahih-i Buhari'dir. Bu sadece bizim indimizde değil yani. Memleketimizdeki hangi cemaate gitseniz, hangi tarikata gitseniz, hangi mesaba gitseniz bu aynı cevabı onlardan da alacaksınız. Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap hangisidir diye. Hangi dinlere, hangi hocaya sorsanız sahih-i Buhari cevabını verecekler. Bu önemli. Yani bu getiri bu, bu sizi şu anda zikredeceğim bu rivayet böyle uzaydan falan gelmiş, ismi bilinmedik Suudi Arabistan'dan bizim getirdiğimiz bir kitabın içinde değil. Nerede? Sahih-i içinde. En sahih kitabın içinde. Bir tefsir var bu kitabın içerisinde. Bu ayetlerin tefsiriyle alakalı. Tefsiri yapan da kimdir biliyor musunuz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için Ya Rabbi buna Kur'an'ın tefsirini öğret. Ya Rabbi buna Kur'an'ın tevilini öğret diye dua ettikleri çok mühim bir sahabi. Sahabilerin müfessiri tefsir meselesinde, tefsirle alakalı sahabeler içerisinde en belirgin, en bari sahabelerden bir tanesi. Çok önemli. Şimdi bu sahabi, bu ayetin tefsirini yapacak. Rivayet bize nereden gelmiş? Kur'an'dan sonraki en sahih kitapta, yani Buhari'de. Abdullah İbni Abbas diyor ki bu ayetlerin tefsirini sahih Buhari'de. Diyor ki bu isimler, Ved, Suva, Yeğuz, Yağuk ve Nesir, bu isimler Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki evliyaların isimleriydi. Nuhun kavmindeki salihlerin isimleriydi. Nuhun kavminden Nuh'tan önce yaşamış evliyalar da bunlar. Ved, Suva, Yahus, Yaruk ve Nesir. Evliyalar da salihlerdi. Onlar öldükleri zaman şeytan kavimlerine gelerek dedi ki: "Bu salihlerin, bu evliyaların anıtlarını yapsanız ya?" Anıt ne demek anıt? Anıt yani onları bu Anıt ne yapar? Bize onları anımsatır. Onları anımsatmak için, hatırlatmak için. Dedi ki şeytan bunların anıtlarını yapsanız ya, onların Allah'a olan ibadetlerini hatırlarsınız böylece. Şeytan böyle söyledi. Dedi ki, bunların anıtlarını yapın. Sonra bu anıtlara bakınca neyi, an, neyi anarsınız? Onların ne kadar salih ibadet ehli kullar olduğunu anlarsınız. Sonra bu sizi Allah'a daha çok ibadet etmeye yönlendirir, Allah'a ibadete teşvik eder dedi onlar da böyle yaptılar onların anıtlarını yaptılar baştan anıtlarını yaptılar sonra kimse bunlara tapmadı aradan nesiller geçti zaman geçti sonra ilim unutuldu insanlarda da cehalet hakim oldu şeytan bir daha geldi onlara dedi ki sizin atanız dedeniz bu anıtları yaptı biliyor musunuz onlar yağmur istedikleri zaman buraya gidip dua ediyorlardı. Onlara yağmur indiriliyordu. Onlar bir sıkıntılar oldu zaman buraya yöneliyorlardı. Sıkıntıları gideriyordu dedi. Onlar da buna inandılar ve onlara tapmaya başladılar. Ve yeryüzünde ilk defa şirk işte böyle ortaya çıktı. Bu putlar Ved, Suva, Yağus, Yağuk bunlar kimmiş? Salih. Salihler evliyalar. Eğer böyle olmasaydı eğer bu putlar salihler evliyalar olmasa uputlar, peygamberler, nebiler, melekler olmasa, onları temsil eden, onları hatırlatan, onların sembolü olan şeyler olmasa bu müşriye denilmez mi? Yahu sizin aklınız nerede? Siz bir taşa tapıyorsunuz, bizi Allah'a yaklaştıracak diyorsunuz. Bu taş seni Allah'a nasıl yaklaştırır? İşte onun itikadına göre böyle. Çünkü onun itikadında bu taş aslında ne? Allah'a yakın olan bir velinin, Allah'a yakın olan bir salihin, bir peygamberin, bir meleğin bir sembolü. Veya onun Mezarı üzerine yapılmış bir yapı, onun defnedildiği yerdeki bir taş, onun mezarının başındaki bir ağaç. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Mekke'deki o ismini bildiğimiz Lat, menat, uza, bu putlar şu anda bildiğimiz böyle heykeller gibi ağzı burnu göze olan böyle böyle mi zannediyorsunuz? Hayır böyle değillerdir. Bunlardan bir tanesi bir, kim, bir kimsenin Lat ismindeki adamın mezarının başındaki büyük parlak bir kayaydı. Bir tanesi ağaçtı. Yani böyle ağzı, burnu, gözü, elleri, kolları olan böyle heykeller bile değiller. Yani bu kadar profesyonel bile değillerdi. Yani. yani buna ibadet ediyor. Gerekçesi kendisini Allah'a yaklaştır. Nasıl Allah'a yaklaştıracak? İşte böyle Allah'a yaklaştıracak onun dünyasında. Çünkü onlar ona göre kim? Salih. Salihler, evliyalar. Şimdi bu Nuh'un kıssasını unutmayın. Şeytan ilk defa şirki yeryüzünde böyle başlattı. İlk defa insanları buradan yakaladı. İnsanları ilk defa buradan yakalayarak kandırdı. Sonra şeytan şunu öğrendi. Şeytan da deniyor şimdi. Şeytan şunu öğrendi ha. Demek ki bu insanların, bu Adem oğlunun yakalanacağı zayıf olan damar neresidir? İşte burası. Demek ki ben bunları böylelikle Allah'a küfrettirim. Böylelikle bunları şirk şirk koştururum. Çünkü insanların yumuşak olan karnı, hassas noktaları neresi? İşte böyle salihler Veliler yani kutsal yüce şahsiyetler. Şeytan bu tecrübe, bu, o tecrübe Nuh kavminde bunu öğrendi. Sonra şeytan kardeşlerim insanlık tarihi boyunca bütün kavimleri işte aynı bu tezgahla kandırdı. Aynı gerekçeyle, aynı şeyi söyleyerek salihlerle, velilerle, meleklerle, peygamberlerle yani insanların gözünde kutsal olan, yüce olan, değerli olan, Allah'a yakın olduğunu düşündükleri bu şeylerle kandırdı. Insana Allah'ın dışında insanların taptıkları ilahları, putları hep bunlardan seçtirdi. Neden? Çünkü kendisi kutsal olmayan, Allah'a yakın olmayan bir şeye müşrikliğe ibadet etsin. Allah'a yakın olduğunu bilmediği bir şeyin kendisini Allah'a yaklaştıracağını nereden söylesin? Onun dünyasında böyleydi. Bütün kavimlerde şeytan aynı şeyi yaptı. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği Mekke müşriklerinde onların taptıkları putlar bile böyle kimseler. Bunlar bizim kitaplarımızda, tefsir kitaplarında, hadis kitaplarında, siyer kitaplarında bu bilgiler yani uzaydan falan gelmedi. Çok açık bir şekilde. En meşhur put Lat. Kur'an'da ismi geçiyor. <gülüyor> lat ve Uzza'yı görmedin mi? Kim biliyor musunuz Lat? Lat. Lat dedikleri kişi, Lat dedikleri put, Mekke'de yaşayan Mekke'ye gelen hacılara İbrahim Aleyhisselam'dan beri Mekkene ablıyor. Hacca diyor insanlar, hacca geliyorlar. Mekke'ye gelen hacılara yemek pişirip onlara yemek dağıtan yemek yediren bir adam. İsmi de Lat. Bu adam öldüğü zaman kabrenin başında parlak bir taştan sesler gelmiş. Onun içinde cin girdi. Şeytan girdi. Onlara bu şekilde şey yaptı. Ondan sonra buna tapınmaya başladılar. Ona ibadet etmeye başladılar. Niye? Niye? Onları Allah'a yaklaştırsın diye. Niye? Allah katında onlara şefaat etsin diye. Yahu bu taş nasıl şefaat edecek? Nasıl onları Allah'a yaklaştıracak? Çünkü bu taş aslında ne? Allah'a yakın olan bir kimsenin bir sembolü. Onun kabri başındaki bir alamet. Yani o put, Allah'ın dışında ibadet edilen o tagut aslında o salihin, o evliyanın kabri, türbesi. Bu hakikat çok açık bir hakikat kardeşler. Bu Allah'ın kitabında çok açık bir mesele. Eğer bu anlaşılmazsa, bu öğrenilmezse insan la ilahe illallah sözünü söyler söyler durur, kendini Müslüman zanneder, ben Allah'a inanıyorum Allah'a ibadet ediyorum, müşriklikten çok uzam diye düşünür ama aynı o müşriğin yaptığı gibi Allah'ın dışında ilahlara yalvarır ibadet eder, sorduğu zaman da aynı cevabı verir vallahi bugün bu hakikatleri siz bu Allah'ın dışında mezarlara, türbelere yalvaranlara söyleseniz bunlara ibadet etmeyin deseniz ne diyorlar biliyor musun? Biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunları aracı ediyoruz. Bu cevap kimin cevabı? Aynı kelimesi kelimesinin olmuş müşriğin cevabı. Ya bu şeyhler bu mezarlıklar bu türbeler bunlara yalvarmayın bunlara yönelmeyin dediğimiz zaman ne diyorlar? Onlar Allah katında bize ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Böyle demiyorlar mı? Duymadınız mı bu cevapları? Duymadıysanız da duyacaksınız. Böyle diyorlar. Aynı cevap da aynı. Yaptıkları iş de aynı. Besledikleri itikat da aynı Söyledikleri söz bile kelime kelime aynı Bu kadar benzer Niye? Çünkü şeytan aynı yöntemi Kullanıyor. Orada da aynısını kullandı Nuh'un kavminde. Sonra da aynısını kullandı Bu ümmetin içerisinde de Aynı yöntemle iş yapıyor Çünkü bu yöntem tutuyor yer yani. İnsanlar burada Aciz İnsanlar buradan yakalanıyorlar Kutsallar, böyle yüce şahsiyetler Evliya, veliler, peygamberler insanların en hassas yeri Allah'a nasıl şirk koşturacak? İşte böyle şirk koşturuyor. Burada tevakkuf edelim. Burada duralım inşallah. Bu iki kaidenin ve bu meselenin tekrarıyla beraber önümüzdeki derste bu kaideleri tamamlayalım. Allah Subhanahu ve teala'ya hamd edelim. Bakın şurada bu bir saat içerisinde konuştuğumuz şu mesele var ya kardeşlerim. Allah'ın mübarek ismine yemin ederim. Allah'ın mübarek ismine yemin olsun. Birçok kimsenin Hoca diye geçinen, alim diye geçinen cemaatin başında olan birçok insanın mahrum olduğu bir bilgi. Şunu bilmiyorlar. Bu ayetleri gördükleri, okudukları halde müşrikleri Allah tanımaz olarak zannediyorlar. Müşriklerin Allah'ın varlığına inandığını bilmiyorlar. Allah'ın yaratıcı, rızık veren olduğunu, inandıklarını bilmiyorlar. Bunu bilmeyince şirkin de ne olduğunu anlayamıyorlar. Onu anlayamayınca Tevhidin ne olduğunu anlayamıyorlar. Bak bu mesele hep böyle silsile halinde yani. Şurada öğrendiğimiz şu iki mesele şimdi bu bir hafta içerisinde inşallah bunları aranızda konuşun. Bu ayetleri açın bakın. Bu ayetlere benzer ayetler de bulacaksınız. Onları da açın bakın. Ve, ve, ve bu mesele etrafında biraz tefekkür edin, tasavvur edin ve etrafınızdaki insanları gözlemlemeye başlayın. Bakın şu büyük bilgi şu büyük bilgiden ne kadar büyük bir mahrumiyet var. İnsanlar şu iki büyük bilgiyle alakalı ne kadar büyük bir cehalette. Ve bu, bu, bu büyük cehalet onları ne kadar büyük tehlikelere götürüyor. Şirk yahu şaka ile oyun değil. Yani. Şirk. Cehennemde ebedi bırakacak. Yaptığı adamın amelleri boşa gidecek. Allah Azze ve Celle onun yaptığı bütün salih amelleri getirip neye çevirecek? <gülüyor> Toza dumana çevirecek. Amelleri boşa gidecek. Burada inşallah duralım. Allah Subhanehu wa Teala'ya hamd edelim. Bu meseleyi öğrenmeyle alakalı. Bu ayetlerle alakalı. Bunların etrafında biraz tefekkür edelim inşallah. Önümüzdeki ders bunlarla beraber bunları kısa bir tekrarla beraber kaldığımız yerden Risale-i etmeye devam edelim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ilayh.